السلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين Bismillahirrahmanirrahim. Ma ismihi şeyun fil ardı Değerli kardeşlerim. Bugün haftamızın salı günü mutad olan tefsir derslerimize devam edeceğiz. Geçen hafta İstiaze ve Besmele'den bahsettik, öneminden bahsettik. Bugün de Fatiha Suresinin ikinci ayetinden başlamak üzere dersimize devam edeceğiz. Allah muvaffak eylesin. Bu dersi dinlemek üzere gelen bay ve beyan kardeşlerimizin niyetlerini Cenab-ı Hak kabul eylesin. En yüksek, en yüce sevaplarla, mükafatlarla buradan ayrılmayı nasip eylesin. Ve daha nice nice din, dinimizin öğrenildiği, konuşulduğu, Kur'an'ın öğrenildiği, konuşulduğu meclislere katılmayı cümlemize nasip eylesin. Allahu Teala derslerimizi bereketli kılsın, feyizli kılsın. Niyetlerimizi ihlaslı kılsın. Yüce Rabbimiz her türlü şerden, fitne, fesattan, hastalıktan cümlemizi, cümlenizi ve cümle müminleri muhafaza eylesin. Değerli Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha suresi bütün kulluk görevlerini anlatan bütün tevhid ilkelerini içeren çok önemli bir suredir. Bu surede Yüce Allah, bizlere kendisine nasıl inanmamız gerektiğini, kendisine nasıl kulluk etmemiz gerektiğini, kendisine nasıl ibadet etmemiz gerektiğini, kendisine nasıl yalvarmamız gerektiğini anlatıyor. Bakınız, ikinci ayeti kelimede, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamd, övgü, sena, şükran duyguları Allah'a aittir, Allah'a yönelmelidir, Allah'ın hakkıdır buyuruyor. Elhamdül, hamd, şükran, övgü, sena Allah'a aittir, O'nun hakkıdır. Neden? Rabbil alemin. Bütün alemlerin yaratıcısı, bütün alemlerin rızıklandırıcısıdır da ondan. Bütün mevcudatın sahibidir. Bütün varlık alemini var eden, yoktan var eden, varlığını idame ettiren, sürdüren Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla nimetin sahibine şükredilir, teşekkür edilir. İyiliğin kaynağına, ikramın kaynağına şükredilir. Allah en büyük mükrimdir, ikram edicidir. Allah bütün mevcudatı yoktan var ederek onlara büyük bir ihsanda bulunmuştur. Özellikle insanlık âlemi Allah'ın kendilerine özgür irade vermiş olduğu, akıl vermiş olduğu, hareket hürriyeti, düşünce hürriyeti, karar hürriyeti vermiş olduğu en önemli varlıktır insan. Dolayısıyla bu önemli varlığın Allah'a karşı sorumlulukları vardır. İnsanlar Rablerini tanımaları insanların Rablerini tanımaları gerekir. Bilmeleri gerekir. Ona ibadet etmeleri gerekir. Ona şükretmeleri gerekir. Çünkü insanların sahibi Allah'tır. Onları yoktan var eden Allah'tır. Bütün özelliklerini yaratan bütün nimetlerini bahşeden, kaşını, gözünü, kulağını, kalbini, her şeyini bahşeden, yaratan Yüce Allah. Öyleyse, ey bu gözü veren, bu gören gözümü veren Yüce Allah. Sana hamdolsun bu nimetin için. Sana teşekkür ederim. Ya Rabbi ben senin hakkını ödeyemem. Ey bu du duyan, kulağımı veren Allah. Azze ve Celle. Bu nimeti bana bahşe bahşeylediğin için sana teşekkür ederim. Ey yürüyen ayağımı tutan, elimi veren Yüce Allah. Bu nimetleri bana bahşeylediğin için sana teşekkür ederim, hamd ederim. Demeliyiz. Demesek de bu Allah'ın hakkıdır. Bunu demeyenler, bunu yapmayanlar Allah'ın hakkına girmektedirler nimetin nankörlükle karşılamaktadırlar. Halbuki nimet şükürle karşılanmalıdır. Size yolda bir insan yardım etmiş olsa siz ne dersiniz? Allah senden razı olsun kardeşim, teşekkür ederim. Ha, demediniz, size iyilik etti ama siz demediniz. Adam der ki ben iyilik ettim ama adam bir teşekkür bile etmedi ne kadar da nankör adammış de işte Allah'a teşekkür etmeyen kullar nankördürler Allah'a hamd etmeyen kullar nankördürler Allah'a hamd nasıl olur bir kere onun makamını bileceksin bir kere onun azametini bileceksin bir kere onu tevhid edeceksin birleyeceksin bir kere onu Hiçbir şeye benzetmeyeceksin Onu Yaratmış olduğu varlıklara Benzemekten uzak göreceksin Münezzeh göreceksin Onu bütün kamin sıfatlarla Muttasıf göreceksin Bütün eksikliklerden Onu tenzih edeceksin uzaklaştıracaksın Kalbinde en büyük otorite o olacak Ailende en büyük otorite o olacak Mahallende en büyük otorite o olacak. Köyünde, kentinde, devletinde, milletinde en büyük otorite Allah olacak. Bu olmadıkça ona hamd etmiş olmayız. Allah'ın emirlerine riayet etmedikçe hamd etmiş olmayız. Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınmadıkça Allah'a hamd etmiş olmayız. Bugünkü Müslümanlar hamd etmeyi, Sadece sözden ibaret bir şey görüyorlar Ya Rabbi sana hamd olsun bitti İnsanoğlunun hamdı en önce kafada başlar, beyinde başlar Şükraniyet duygularıyla başlar Bu duygular onun itaatıyla görsel bir şekle kavuşur İbadetiyle görsel bir şekle kavuşur Sözleriyle, fiilleriyle, hareketleriyle, düşüncesiyle, tavrıyla, aksiyonuyla, her şeyle beraber görsel bir hüviyete kavuşur. Bir insanın görselinde huşu yoksa, görselinde itaat manzaraları yok ise, onun hamdeden bir insan olduğunu söyleyemezsiniz. Görsel önemlidir. Dış görüntü iç görüntünün aynasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescidinde çok hızlı namaz kılan bir sahabe görüyor. Rükûsunun secdesini tam olarak yapmıyor. Sağa sola göz atıyor. Sahabelere diyor ki şunu görüyor musunuz şunu. Bütün sahabe bakıyor. Evet görüyoruz ey Allah'ın Resulü. Vallahi kalbi Allah'tan korsaydı vücudu azaları da korkardı. Kalbi Allah'tan korsaydı vücut azaları da korkardı. Vücut azaları huşu içerisinde değil ki kalbinde korku olsun, takva olsun, huşu olsun. Böyle. Hızlı bir şekilde namaz kılan başka bir kişi içinde sizden biriniz nasıl olur da kuşun yem toplaması gibi, yemi kagalaması gibi secde yapar? Allah'tan korkmaz mı? Bu insan der. İşte... Değerli kardeşlerim, dua yaparken, Allah'a yalvarırken, hamd ederken, eğer sizin yüzünüzde bir itaat rengi yoksa, yüz ifadelerinizde bir haşyet, bir takva belirtisi, bir huşu belirtisi yok ise, vücut azalarınız sükunete ermemiş ise, vücut azalarıyla birlikte Allah'a yönelmemiş iseniz, orada gerçek manada Allah'ı anmış, onu zikretmiş, ona hamd etmiş olamazsınız. Adam dua ediyor, elleri açılmış, kafa da sağda sola dönüyor. Ey mübarek insan! Elini açmışsın, Allah'tan bir şeyler bekliyorsun. Ama aklın başka yerde. Sağa sola dönüyorsun, Hoca bu duayı ne zaman bitirecek diye bekliyorsun. Korku yok. Ne dediğini bilmiyorsun. Ne istediğini bilmiyorsun. Tesbih çekiyorsun. Subhanallah diyeceksin. Sup sup sup. Elhamdülillah diyeceksin. Elam elam elam. Allahu ekber. Allahu ekber. Hızlı hızlı böyle olma. Bu zikirde hamd yoktur işte. Böyle bir tesbihde hamd Yoktur şükür, yoktur huşu, yoktur ibadetin rengi, şekli, şemali yoktur. Bu sadece görselde kalmış, ruhu olmayan, hissiyatı olmayan, kalbi olmayan bir hareketler manzumesinden başka bir şey değil. Önce kalbi olacak. Önce ruhu olacak. Önce hissi olacak. Bu ruh vücut azalarına yansıyacak. Hamd öyle olur. Zikir öyle olur. Namaz en büyük zikrimizdir. En büyük zikir ibadetidir namaz. Nasıl namaz kılıyoruz? Özellikle teravih namazları uzundur diye camide çok kalacağız diye. Nasıl ruku yapıyoruz? Nasıl Fatiha okuyoruz? Nasıl ardından bir zammı süre okuyoruz. Nasıl rükû ediyoruz? Nasıl secde ediyoruz? Bir komedi. Bir acelecilik. Yangından mal kaçırıyormuşçasına. Ruhu olmayan bir ibadet. Ruh olsa alnın secdeye geldiği zaman ey Rabbim huzuruna geldim. Alnımı Secdeye koydum Boynum sana kıldan incedir Seni tesbih etmeye geldim Seni anmaya geldim Kulluk sözümü yenilemeye geldim Senden yardım istemeye geldim Senden rahmetini istemeye geldim Senden cennetini istemeye geldim Senden azabından Sakınmamı sakınmayı istemeye geldim Bağışlanmaya geldim Geldim Bütün kalbimle geldim Huzurundayım en yüksek yerim olan alnım şu anda senin arzında. Senin manevi makamının önünde anlımı yere koydum, secdeye koydum, toprağa koydum. Geldim, böyle geldim. Sen kabul et. Bana acı, bana şefkat et. Benim dualarımı kabul eyle kulluğumu kabul eyle kabul etmez misin Allah'ım dualarımı kabul etmez misin Allah'ım zikrimi kabul etmez misin Allah'ım diyeceksin bütün bunları nasıl dersin bir tavuğun yemi gagalaması gibi secde yaparsan bütün bunları nasıl diyeceksin nasıl düşüneceksin halbuki secdede bunlar olmalıdır secde bunun için yapılır bunun için zikir hatırlamadır zikir dilin hatırlaması değil esasen kalbin hatırlamasıdır dil kalbe tercümandır ee, kafanı vur kaldı vur kaldı okun yaydan fırlaması gibi secdeden kalk gökten taş düşermişcesine kıyamdan secdeye git güldür güldür hızlı böyle bir ibadet yapmaktansa 2 rekat adam gibi namaz kıl daha evladır. Böyle bir 20 rekat namaz kılmaktansa 2 rekat adam gibi kıl hakkıyla. Onun meyvesini toplarsın. Ama 80 sene 90 sene 100 sene şimdiki camilerde kılınan teravih namazları gibi hızlı ruhu olmayan apar topar maça yetişeceğiz, filme yetişeceğiz kahvehaneye yetişeceğiz çay içeceğiz dışarıda iki sohbet yapacağız hadi hoca hızlı kıldır yahu mantığıyla bu ibadetleri sittiğim sene yapsak fayda yok ruhu yok Gönlü yok. Bir göz ki yüz sene Allah'ı zikreder, bir damla yaş bırakmaz. Bir göz ki bir saniye Allah'ı anar, göz yaşları sahna dönüşür. Hangisi makbul? Vallahi o bir saniye var ya. O gözyaşlarıyla bir saniye O makbul Neden Çünkü onun etkisi olmuş Çünkü o gerçekten Ruhtan kalpten olmuş Gerçekten Hareketten ritü, Ritüelden Müteşekkil bir hareket Menzumesi değil O bir damla gözyaşı var ya Seni cehennemden kurtarır ha bir damla. Allah'ın peygamberinin sancağı altında gölgeleyeceği yedi grup insandan biri de ıssız bir yerde Allah'ı anıp da Allah aşkından, haşyetinden, korkusundan gözyaşı döken insan vardır. Yedi grup insandan biri. Bunlar hiçbir gölgenin olmadığı bir yerde, bir mahşerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı altında gölge bulacaklardır. Evet. Issız bir yerde Allah'ı anıp gözyaşı döken insan o gözyaşını bulana kadar gözyaşını akıtana kadar yalvarışımıza ibadetlerimize devam edelim ama binalara kapısından girileceği gibi ibadetlere de korku haşyet kapısından girilir. İbadetlere Kur'an kapısından girilir. İbadetlere sünnet kapısından girilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun güzüyle sahabeleri örnek alınarak o kapıdan girilir. Hazreti Aişe radıyallahu anha Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki geceleri öyle namaz kılardı ki uzun uzun ayakları uyuşurdu diyor. Öyle uzun secde yapardı ki öldü zannederdim secdede. Hayalde öldü, kalktı yok. Hiç kalktı yok saatlerce. Göz yaşıyla, Allah kokusuyla. Neden bizde yok ya? Yani? Yok. Ruhu yok yani. Ruhu olmadığı için olmuyor yani. Ne diyeyim, haram mı yiyoruz? Neden kalplerimizde haşyet yok? Neden neden yok ya hocam namaz kılıyoruz işte oruçta tutuyoruz yani camiye de geliyoruz yani ne var ya yani? ama ben o gözyaşlarıyla hiç tanışmadım hocam hiç hiç görmedim Allah korkusundan ağlayan bir insana bu deli midir ya niye ağlıyorsun diyoruz bir defa namaz kıldırıyoruz biraz işte Allah'ın rahmeti doluktuk falan Çıkarken cemaatten soran Hoca, Sen akşam yemeğinde kemikli et mi yedin Boğazına bir şey mi takıldın ha? Hayır, Boğazına bir şey mi takıldı Ayet okuyamadın diyor Ey gidi Eten tanışmadın o işlerle Tanışmamız lazım değerli kardeşler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinin vahşetinden Allah'a şikayet ederdi. Peygamber ya Allah korkusundan korkan en büyük kalbin sahibi peygamber kalbinin vahşetinden Allah'a şikayet ederdi. Kalbinin Allah'la bağlantısının yetersizliğinden Allah'a şikayet ederdi kalbini Allah'a şikayet ediyor ey Allah'ım diyor ey Allah'ım ey kalpleri eviren çeviren Allah Azze ve Celle kalbimi senin yolunda sabit kıl. kalbime haşyet ver ''Kalbime nurunu indir. Ey Allah'ım seni duyan, hisseden bir kalbi bana nasip et ey Allah'ım. Peygamber bunu dua ederken biz ne yapıyoruz? İyidir ya bizim kalp maşallah, tebarek Allah. İyidir, iyidir. Hiç iyi demeyelim. Eksiklerimizi görelim. Peygamber bile kendini tezkiye etmiyor.'' allah Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de nefislerinizi tezkiye etmeyin diyor Peygamberimiz İnşallah felanca kişi cennetliktir diyen insanlara kızmıştır hayatında Nereden biliyorsun cennetlik olduğunu Cennet Felanca cennetliktir ya, ya Nereden biliyorsun Onun kalbine mi girdin onun kalbinin durumunu sen biliyor musun? Onun gizliden aşikardan işlemiş olduğu günahlara sen vakıf mısın? Bir saat önceki hali bir saat sonraki haline uymayabilir. Sen buna garanti verebilir misin? Veremezsin. O yüzden hiç kimse için, ha bu adam var ya cennetliktir. Kesinlikle böyle bir şey diyemezsin. Diyemeyiz. O yüzden kendimizi teskiye etmeyeceğiz. Arkadaşlarımızı da teskiye etmeyeceğiz. İnsanları yüzüne karşı övmeyeceğiz. Sen öyle bir insansın ki malını Allah yolunda seferber etmişsin. Sen öyle bir kalbe sahipsin ki senin kalbin Allah korkusundan titrir kütrer gibi insanlara bu şekilde teskiyelerle Metheyle yaklaşmayacağız. İnsanları yüzlerine karşı övücülere karşı peygamberimiz diyor ki: "Buttu ala wujuhil meddahin etturab." Bu manada bir hadis-i şerif. Övücüler var ya, övücüler. Övücülerin yüzüne toprak serpin diyor. İstemiyor mu? Övmek İnsanları yüzlerine karşı övmek Yanlıştır Bundan da uzak duracağız Değerli kardeşlerim Elhamdülillahi Rabbil alemin derken Alemleri yaratan Rızıklandıran Bu alemleri Yarattığı Halde gözüp e, görüp gözeten, kollayan yüce Allah'a aittir hamd, övgü, sena. Bunu diyoruz. Bunu ezberleyelim. Namaz okuyoruz ya. Elhamdülillahi Rabbi alemin İşte bunu maalesef okuyor. Elhamdülillah. Ne dedin ya? Ne dedin? Allahla konuşuyorsun. Düzgün konuş. Elhamdülillahi Rabbil alemin Adam gibi de Ne? Ne kaçırıyorsun? Mır mır ediyorsun Allah konuşuyorsun adam gibi konuşuyor Allah'tan bir şey istiyorsun adam gibi iste Ne yani? Hızlı hızlı Tekerleme Ya ne arkadaşım? İbadet öyle olmaz İbadette huşu olacak İbadette takva olacak hiç olacak. Düşünce olacak ya. Aklı diyeceksin ya. Tesbihatı yaparken aman dikkat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sahabe böyle tesbihat etti ya. Biz ne yapıyoruz? Kedi mi çağırıyorsun? Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah-u Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunu hissederek bu şekilde. Ama öbürü dalga geçmeye koyuyor. Adam tespihat alıyor. Şak şak şak şak şak. Üçer, beşer. Çekiyor. Ki Peygamberimiz parmak bölmeleriyle tespihatı yapmıştı. Tesbihatla. Tesbihler. O atıyor oraya buraya cami içerisinde tespih oynuyor. Ya ulaşan eliyle bilmeyen oradan alıp çeker. Şimdi eliyle bilen eliyle çekmesi eftal. Parmak bölmeleriyle. Sünnete uygun olanı bu. Ama adam bakıyor en arkada adamın tesbihatı yok. Buradan bir fırlatıyor ta geriye. Oraya fırlatıyor. Oraya hengame. Gerek yok. Dileyen elle bilmezse kenarlardan alır, çeker kardeşim. Herkese al şunu, al şunu demeye gerek yok. Adam belki sünnet uygun yapacak. Niye zorluyorsun adamı? Bunlara dikkat. İşte ham peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi olur. Zikir peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi olur değerli kardeşlerim. Bunlara dikkat etmemiz lazım er rahman Rahim. O Rahmandır, Rahim'dir. Rahman ne demek? Rahim ne demek? İkisi de Rahime kökünden geliyor. Ne demek Rahim? Rahim, korunaklı yer demek. Muhafazalı yer demek. Şefkatli yer demek. Anne Rahmi korunaklı bir yerdir çocuk için. Ona Rahim denmiştir. Çocuk, çocuk çocuğun bebeğin yetiştiği yer. Rahim. Niye? Bebeğe karşı şefkati de ondan. Onu koruyor da ondan. Onun yaşaması için orada her türlü özellik var. Soğuktan, sıcaktan, darbeden her şeyden koruyor onu. Gıdalanması hiç yok şey orada mümkün. Rahim. Ee, Rahim. Acımak, merhamet etmek, şefkat göstermek, korumak, gözetmek, kollamak manasında. Ar-Rahman çokça merhametli olan çokça koruyan çokça korlayan manasında sürekli yapan bu işi bu iş öyle bir iş ki onun sürekli yaptığı bir iş kullarına karşı merhametli, rahmetli acımaklı acı, yani acıyor merhamet ediyor, şefkat gösteriyor rahman bu ama müfessirler diyorlar ki bu sıfat Allah'ın dünyada mümin, kafir, münafık, fasık, mücrim, ayıp etmeden herkese rızkını temin etmesiyle tecelli bulan bir sıfattı, bir isimdir, bir özelliktir. Er-Rahim ise çok çok çok çok daha merhametli, Rahman'dan daha özel, daha merhametli manasına geliyor ki o da yüce Allah'ın cennetinde müminlerine her türlü mükafatı vermesiyle tecelli bulan bir ismidir, bir sıfatıdır, bir özelliğidir. özelliğidir. Hamt alemleri yaratan, rızıklandıran Allah'a aittir, zira o rahmandır, rahimdir, acı, acı, acıyandır. Rahmet edendir, merhamet edendir, edendir, bağışlayandır, yaratandır, rızıklandırandır. Cennetle mükafatlandırandır. Dünyada çalışan, herkese ayrım yapmadan nimetini verendir. Rızkını verendir. Kafire de verir, Müslüman da verir. Dünya öyle. İmtihan dünyası çünkü. Dünyada çalışmak var, ceza yok. Nadir olarak var. Dünyada gayret var, ibadet var. Ceza yok, mükafat nadir olarak. Esas mükafat ahirette. Dünya çalışma yeri. Dünya tarla, hasadı ahirette olacak değerli kardeşlerim. Malik-i <gülüyor> din. O din gününün, hesap gününün sahibidir. Ne demek din gününün sahibi? Yani baş hakim odur. O büyük mahkeme kurulacak O büyük salonda Mahşer Salonunda insanlar gelmiş Geçmiş müminiyle Münafıyla kafirıyla Müslümanıyla Bütün insanlık beşeriyet alemi Cin aleminin toplanacağı Mahşerde Sözü geçendir Hakim Olandır Karar verendir O gün sözü dinlenendir o gün emirleri sadece o verir. dünya krallarının, dünya generallerinin, dünya ordu komutanlarının orada hiçbir kıymeti yoktu. Dünyadayken Süleyman Şah olsan kıyamette mahşerde dağdaki çobanla eşitsin. Makamın mevkiin yok. Eşit insan olan. Evet. Orası öyle. Evet değerli kardeşlerim, o günün hakimi kim? Allah Azze ve Celle. Karar verecek olan kim? Allah Azze ve Celle. İyilerle kötüleri birbirinden ayıracak kim? Allah Azze ve Celle. Cennetliklerle cehennemlikleri birbirinden ayıracak olan kim? Allah Azze ve Celle. Başkası yok. Onun sözünün üzerine söz konmaz o gün. Onun dediği olur O gün. Sadece O'nun sözünü dinler melekler. Evet. Din gününün sahibi O. Malik-i Yevmiddin. Öyleyse din gününün sahibi olan Yüce Allah'a ham edin. Onu övün. Onu zikredin. Din gününün sahibi Rahman ve Rahim olan Allah. Alemleri yoktan var eden Allah. Ham edilmeyi hak etmez mi? Zikredilmeyi hak etmez mi? Ona nasıl hakörlük yapabiliriz? Onun emirlerine nasıl itaatsizlik yapabiliriz? Nasıl onun arzında onun vermiş olduğu kollarla, onun vermiş olduğu ellerle, onun vermiş olduğu ayaklarla günah işleriz? Bak adam Allah'tan korkmuyor. Camii soyuyor ya. Sorsam ben de Müslümanım diyecek? Bak orada durak cami, dün Saat sabah saatlerinde bugün bu efendim bu gece burada ve bu şekilde başka yerde yine Allah'tan korkmuyor camilere gidiyor ya adam besle ya Allah'tan korksan sen camiyi çalar mısın? Nasıl bu Maalesef Allah'ın kanunları geçerli olsa hırsızlık olayları bu kadar artmaz. Allah'ın kanunları geçerli olması lazım. Allah ne diyor? Allah'ın cezası nedir hırsız için? Hırsızın eğer ince açlığından dolayı çalmadıysa aşırı bir ihtiyacından dolayı çalmadıysa mecburiyetinden dolayı çalmadıysa ve çaldığı mal kıymetli, korunaklı bir mal ise, şahitleri de varsa, bu insanın eli kesilir. Niye? O el faydalı bir uzun olmaktan çıkmıştır. İnsanların mukaddesatına zarar veren bir vesile, bir araç haline gelmiştir. İnsanların helaline, insanların malına, insanların ırzına zarar veren bir Arac haline gelmiştir evlere giren, yatak odasına giren yatak odasında karı kodis yatarken yatak odasında altın mücevherat arayan o şerefsizlerin eli kıymetli değil kıymetliyse o pezbekli yapmayacaksın yatak odasında senin ne işin var adam vuruyor bile çıktı ya madem senin elin kıymetli madem senin kendine saygın var bu pisliği yapma kardeşim. Ha mecbursun. Hakimler, savcılar var, inceler. Kardeşim bunun açlığı vardı. Mecburiyeti vardı. ihtiyacı vardı. Bunu yapmak zorundaydı. Baskı altındaydı. Şuydu buydu mazeretinden af edilir, bağışlanır. Ama keyfi yalan. Keyfi. Bonzai almak için, eroin almak için, esrar almak için Hırsızlık yapıyorlar. Bu da bir nevi mecburiyet ama çünkü o maddeye bağlandığın zaman daha kurtulamıyorsun. Adam bacısını satıyor maddiyi maddeyi ele geçirmek için. Bu kadar tehlikeli madde. O yüzden Allah korusun sapıtmaktan, dalalete düşmekten Allah korusun. Cümle ümmeti Muhammed'i, cümle gençlerimizi Allah korusun. Değerli kardeşlerim budu ve وَاِيَّا كَنَسْتَعِينَ Ayeti ki 5. ayet-i kerimeye kadar Gelme Bu ayet-i kerimede İnşallah ileriki derslerimizde daha Temas ederiz Ama ezan bitene kadar Manasını vermeye çalışalım Bu ayet-i kerimede çok önemli Kevhid'in esasları vardır Kulluğun esasları vardır bu ayet-i kerimede her şey vardır. Bu ayet-i kerimede insan nasıl cennete girer? İnsan cehennem ateşinden nasıl korunur? İnsan nasıl kul olur? İnsan Rabbini kendisinden nasıl razı eder? Bu manalar gizlidir. Ne diyor? İyyâke ne'abudu ve iyyâke nusta'în Ey Rabbim ancak sana ibadet eder ancak sana kulluk eder, ancak senden yardım dilerim. Ancak senden yardım dileriz, ancak sana kulluk ederiz. Biz senin kulunuz, başkasına kulluk etmeyiz. Biz senin kulun olarak sadece yardımı senden dileriz, başkasından yardım istemeyiz. Biz başkasına sığınmayız bir kul olarak sana sığınırız. Biz Rab olarak sadece seni bildik, seni sayarız. Bu demek Öyleyse bu ayeti kerime paraya kul olmayı, makama, mevkiye, otoriteye kul olmayı engelliyor. Allah'a kul olmaya davet ediyor. Yine bu ayet-i kerime mezardan, şehirlerden, yatırlardan, taşlardan, kutsal görülen kiliselerden, kutsal görülen bilmem felanca fişmanca mağaradan şuradan buradan Medet beklemeyi engelliyor Öyle yok. Allah'tan isteyeceksin. Allah'tan isteyeceksin. Kuldan istemeyeceksin. Mezardan istemeyeceksin. Yatırdan istemeyeceksin. Taştan istemeyeceksin. Mağaradan istemeyeceksin. Ağaçlara çaput bağlamayacaksın. Evet. Bu konuya biraz daha temas edeceğim. Ama ezan bittiği için vaazımızı noktalandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediğiniz, emek verdiğiniz kardeşlerim. Allah bu ayet-i kerimelerin sırrına ermeyi nasip eylesin. Ayet-i kerimeleri anlayıp yaşamayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Sayeniz, ibadetleriniz meşgul olsun, kabul olsun, makbul olsun. Ve ahı davana elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha.